ve kulübetin dhalale ve kul dhalaletin fi'nar ve ba'du ahterem kardeşlerim selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun tamam. kardeşlerim sizlerle beraber imanın şubeleri derslerimizi elhamdülillah Allah'ın yardımıyla bitirdik bu yeni ders silsilemizde Allah azze ve celle izin verirse İslam'ın güzelliklerinden bahsedeceğiz. Tabii ki İslam her şeyiyle Allah azze ve celle'nin bizlere gönderdiği ve bizim yaratılışımıza uygun en mükemmel aleykü aleykü. En mükemmel dindir. Çünkü Allah azze ve celle insanı yaratmış. Dünyayı onun için kuşatmış. Onun için yaşanacak bir yer haline gelmiş ve ondan sonra da kendi emir ve yasaklarına muhatap edilmiş Allah azze ve celle. Bu açıdan bile Müslüman olmanın, mümin olmanın şerefi dahi insana ne yapıyor? Bu anlamda yetebiliyor. Çünkü Allah azze ve celle sizi muhatap edilmiş. Sizlere emir ve yasaklar, bir şeyleri emredip bir şeylerden yasak ederken ne yapıyor? Muhatap edilmesiyle sizi aslında şerefli kılıyor. Mahlukun, yaratılmışların en şereflisi kılıyor. Şimdi dersimiz İslam'ın güzellikleri dedik. Neden? Çünkü kardeşlerim, sahabeyi düşünün, onlar İslam olduktan sonra o İslamlarını imana çevirmek için, imanlarını güçlendirebilmek için Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın etrafında pervane olmuşlar. Niye? Dinlerini öğrenebilmek için. Peki, dinlerini öğrenmişler, ilim etmişler, en önemlisi, ilmi koruyan, muhafaza eden en önemli şey ne yapmışlar? Bunu hayatlarına geçirmişler, yaşamışlar. Daha sonra, her tarafa yayınmışlar ve İslam'ın yeryüzüne hakim olması için canlarını bu konuda feda etmişler Allah için. Şimdi İslam'ın güzelliklerini bilmemizin bize ne faydası olacak? Kardeşlerim bir şekilde iman elde edilebiliyor, birleri vesile olabiliyor. Ama o inandığımız şeylerin güzelliklerini, bize getirdikleri faydaları bildiğimiz zaman, hani bazen hikmeti de diyebiliriz, bildiğimiz zaman onu olan imanımız ne yapabilir? Ne yapacaktır? Kat kat daha da artacaktır. Ve bu şeyden sonra e, Cibril hadisinde gelen biliyorsunuz Cibril hadisi meşhur Cibril hadisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a aleyhissalatü vesselam sahabesiyle birlikte mescitte otururken Hazreti Ömer radiyallahu anhu anlatıyor. Bir adam geldi, biz onu daha önce hiç görmemiştik, hiç tanımadık ve üzerinde de herhangi bir yolculuk eseri de yoktu diyor. Geldi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önüne oturdu, dizini dizine dayadı, ellerini koydu ve ona İslam'dan sordu. Allah Resulü vesselam, ey Muhammed İslam nedir diye sorusuna Allah Resulü aleyhissalatü Allah'a ...meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrı ve şerri ile kadere iman etmendir buyurdu. Şimdi bu altı rükün söz ve amellerin üzerine bina edildiği ve ahlak ve faziletlerin üzerine tesis edildiği İslam akidesinin esası. O yüzden... Bu imanın rükünlerinin güzellikleri aslında İslam'ın güzelliklerinin bir bakıma anasıdır. Onunla İslam akidesinin ehemmiyeti ve insan hayatı için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Bu rükünlerin birincisi ne diyor? Allah'a imanla başlıyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ki bu rukun yani Allah azze ve celle'ye iman etmek din usullerinin aslı ve inanılması gereken şeylerin en önemlisi. Ki bunun içerisine Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine isim ve sıfatlarına ve Allah Azze ve Celle'nin uruhiyetine iman giriyor. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine iman. Bu ne demektir? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin yaratmasında mülkünde Evrenin, kainatın bütün işlerini idare etmesinde, düzenlemesinde ve tasarrufta bulunmasında idare etmesinde Allah azze ve celle'nin hiçbir ortağı olmadığına iman etmek Yağmuru yağdıranın, rızkı verenin, güneşi doğudan doğdurup batıdan battıranın ve dünyanın, kainatın bütün işlerini evirip çevrenin yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle olduğuna iman etmek. Diyor ki Allah hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ve diyor ki Rabbiniz şüphesiz gökleri ve yerleri altı günde yaratan Sonra da arş üzerine istiva eden, geceyi, kendisini süratle takip eden, gündüzle örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan hep Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma ve emir ona aittir. Alemlerin Rabbi Allah neycedir? Şimdi burada Allah'ın rububiyetine imanın güzellikleri nedir? Şimdi birincisi kardeşlerim İslam fıtrat dinidir. Yani hiçbir şeye muhalefet etmez insanın yaratılışıyla alakalı. Allah diyor ki ey Muhammed dost doğru olarak dost doğru olarak yüzünü dine, Allah'ın insanları ona göre yarattığı fıtratına çevir. Allah'ın yarattığında hiçbir değişiklik yoktur. İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bilmez. Şimdi Allah azze ve celle kullarını alemlere kendi raptlığını tanıma, ikrar etme üzere yaratıyor. İslam'da bu insanın yaratıldığı bu fıtratı desteklemek, Allah'ın bu varlığını idrak etmenin ilerlemesi rububiyetini ve Allah subhanahu ve taala'nın birliğini uluhiyetindeki ve en güzel isimleri ve sıfatları ikrar için gelmiştir. Bir kul şuna iman eder kardeşlerim. Allah onu yaratmıştır. Bu yeryüzünde hayat ve yaşam yollarını onun için kolaylaştırmıştır. Bu evreni insanın yaratılışına uygun kılmış, onun oturması için onu hazırlamış, ihtiyaç duyduğu her şeyi bu alemde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 Allah Subhanahu ve Taala'nın ihsan ettiği iyilikleri itiraf ederiz. Üzerimize olan nimetlerini itiraf ederiz. Bu Allah'ın kuluna nimet verene, ona itaatle ve masiyetten uzak durmakla Allah'a şükretmesine teşvik eder. Allah'a rububiyetinde iman, insanı celali ve kemaliyle Allah'ı birlemeye ulaşmaya, ve Allah'ın hükümdarlığında tefekkür etmeye götürür. Muhakkak ki o Allah, Allah ki kendisinden başka hak ilah olmayandır. Tıpkı onun benzeri ve bir Rabb'in olmadığı gibi. Bu harika ve göz alıcı mahlukat çokluğunu ve çeşitlerinin farklılığıyla hep lisanı ile Allah'ı yüceltmeye ve onu birlemeye davet eder. Buyurur ki Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için ibret alacak deliller vardır. Ayakta oturarak ve yatarak yerin yaratılışı hakkında tefekkürde bulunan o akıl sahipleri derler ki ya bimi sen bunları boşuna yaratmadın. Seni her türlü noktan sıfatlardan tenzih ederiz. Bundan dolayı Bizi cehennem azabından koru. O yüzden insanın Allah'ın rububiyetine olan imanı Allah'ın her şeyin Rabbi ve sahibi olduğunu yarattıklarından zatıyla ve olduğuna, ondan başka her şeyin yaratılmış Rabbisine ve Yaratanına zatıyla fakir olduğuna idrak etmesi bunu sağlamasıdır kardeşlerim. Kulunu nefsinin hakikatinin eksikliliğini, zayıflılığını farkına varıp aşırıya gitmekten ve yeryüzünde büyüklenmesinden uzaklaşmasını sağlamaktır bu. Yani bir insan kendisini ne kadar büyük görürse görsün, ne kadar tekebbür görürse, tekebbüllenirse görsün, bir gö gökyüzünü diyor yüzünü bir çevir, gözünü çevir gökyüzüne. Onunla herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Herhangi bir e, ahenksizlik görüyor musun? diyor. Sonra tekrar yüzünü çevir gökyüzüne. Herhangi bir şey görüyor musun? İşte hazin olarak ne yapıyor göz? Geri kendisine geri dönüyor. Çünkü o kadar mükemmel, o kadar harika bir yaratım, yaratmış ki Allah Azze ve Celle gökyüzünü, yeri, dağları hiçbir şekilde hiçbir kusur bulamıyor. O zaman insan kendisindeki o büyüklenmeden ne yapabiliyor? Hakkıyla düşündüğü zaman vazgeçebiliyor. Ne kadar büyüklenirsen büyüklen, senden büyük Allah vardır sözünü insana <gülüyor> dedirtebiliyor kardeşlerim. Allah'ın rububiyetini, Rablığını, ilahlığını kabul etme, onu bilme ve onda tefekkür, insanı Rabbi yüce etmeye, onu hürmete, ona huşuya, saygıya ve ona muhabbete götürür. Bunların hepsi onun emrine itaat etme, boyun eğme ve hanif dinine itaat gösteriyor. Kol, Allah-u Teala'nın rubiyetine imanıyla onun hakkının isyan değil, itaat edilmesi gerektiğini, yüceliğine boyun eğmesi ve ona itaati, kulluğu, ibadeti idrak eder. Bununla beraber saadetin, mutluluğun ve kurtuluşun ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye itaatle gerçekleşmesini anlar ki bu şekilde dinine sımsıkı sarılır ve böylelikle varlığının ve hayatının işlerinde her küçüğün ve her büyüğün Allah Azze ve Celle'den olduğuna ve o Tebarek ve Teala'nın elinde olduğunun farkına var. O yüzden her şeyde ne yapar? Allah Azze ve Celle yüceltir. Allah Azze ve Celle'yi birler. Faydalı şeyleri kendine celbetmede, çekmede ve zararlı şeyleri kendisine def etmekte Allah'tan gayrısına bağlanmaktan kurtulur. Bilir ki kendisine gelecek bir, gelebilecek bir faydayı ancak ve ancak Allah sağlayabilir. Ve yine kendisine gelebilecek bir zararı da ancak ve ancak Allah defedebilir. O yüzden kalbini ne yapar? Yalnız ve ancak Allah'a bağlar. Ona taalluk eder. Allah'tan gayri hiçbir ne bir paşa, ne bir puta, ne bir ağaca, ne bir ölmüş veliye şuna buna bağlamaz. Direkt alemlerin Rabbi olan Allah'a bağlar. Ey Muhammed'deki... Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verir, dilediğinden de alırsın. Dilediğini aziz eyler dilediğini zelil eylersin. Hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Yine bu kainatın gizemli sorularından insanın başına gelenlerin apaçık bir cevabıdır bu. İnsan Kainattaki olaylar ve belirtilerin çoğunun açıklamasından genellikle aciz kalır. Yine bazı görüş ve belirtilerin karşısında sık sık şaşkınlık içerisinde kalır. Şayet her şeyde Allah Azze ve Celle'nin Rabblılığına kesin bir şekilde bilirse işleri verir. Ey Muhammed sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Onun hakkında size çok az bilgi verilmiştir. Bu kadar. Yani Allah Azze ve Celle'nin sana bildirmediği şeylerde kafanı yormana hiç gerek yok. O sana ruhtan soruyorlar. O Rabbimin katında. Ve ondan sana çok az bilgi verilmiştir. İkincisi kardeşlerim Allah'a imanla alakalı meselelerden ikincisi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına imanla alakalı. Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsi için ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın da onun için ispat ettiği en güzel isim ve yüce sıfatlarını ispat etmektir buna iman. Çünkü Allah Azze ve Celle onların onlarda tek olduğuna ve Allah Tebareke ve Teala'nın fiil ve sıfatlarında benzersiz olduğuna iman etmektir. Şimdi Allah'ın isim ve sıfatlarına iman Allah Teala'ya imanın çok büyük bölümlerinden bir tanesi kardeşlerim. Bu konuda kitap ve sünnette gelen delillere bağlı kalmak yüceliğinden, kemalinden ve zahirinden çıkan tebirlerle araştırma yapmamak gerekir. Bu konuda ehli sünnetin inancı olduğu gibi onları kabul etmektir. Allah Azze ve Celle buyurur ki Allah'ın en güzel isimleri vardır. Ona bu isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında sakın eğriliğe sapanları, onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmış olduklarının cezasını çekeceklerdir. Şimdi bununla alakalı güzelliklere gelecek olursak, Allah Azze ve Celle'yi bu isim ve sıfatlarıyla doğru tanıma vardır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bizim gözümüzle idrak edemediğimizdir, gaybidir. O yüzden mücerret bir akılla e, sıfatlarının bilinmesi mümkün değildir. Bunun içindir ki kullarının kendisine celaline, celaline ve kemaline yakışır bir şekilde doğru olarak tanınması için Allah Azze ve Celle Kitap ve sünnete gelen sıfatlarla kendisinden haber veriyor. Ve Allah Azze ve Celle bizi, kendisini bize tanıtıyor. Bu marifeye binme ise Allah'ın isim ve sıfatlarına imanda ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin ve selef imanlarının gittiği yoldan gitmekle mümkündür kardeşim. O yol ise temsile, teklife gitmeden ispat ve tevil ve tadil etmeksizin Allah Azze ve Celle'yi tenzih etmektir. O yüzden Allah'ın Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını en iyi bilen kimse, Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan kimsedir. Yine kardeşlerim Allah Teala için yücetme ve muhabbetin, korku ve ümidin, teşvik etme ve korkutmanın müminin kalbinde bir araya gelmesi. Ki bu sıfatlar Allah'tan başka hiçbir kimse için bir araya gelmez kardeşlerim. Hem onu yücelteceksiniz, hem ona muhabbet edeceksiniz, hem ondan korkacaksınız, hem ondan ümit edeceksiniz ve ondan ne yapacaksınız? Korkacaksınız. İşte bu sıfatlar ancak ve ancak Allah Azze ve Celle için gerçekleşir, başkası için asla ve asla gerçekleşmez. Allah Azze ve Celle yücelik, rahmet, kulları için şefkat, iyilik, şiddet, galebe, galip gelme sıfatlarından bazılarıdır. Her kim Allah Teala'ya isim ve sıfatlarında Allah'ın kendisini vasfettiği şekilde iman ederse kalbiyle bu yüce sıfatlara gereği bir iman Allah Teala yüce etmiş, onu sevmiş, ondan korkmuş, ondan ümit etmiş, ondan istemiş olur ki, Bunların hepsinde Allah Azze ve Celle'yi birlemiş olur. Yine Allah Teala'ya noktanlık etmekte etmekten ve onu şanına yakışmaz bir şekilde vasfetmekten kurtulmaktır. Allah'ın en güzel isimleri ve yüce sıfatları işaret etmektedir ki Allah Azze ve Celle her açıdan mutlak bir kemalle vasıflanmıştır. Her açıdan mutlak olarak noksanlıklardan ve her türlü ayıptan münezzehtir Allah Azze ve Celle. O yüzden Yahudiler Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışmayan bazı şeylerle vasfetmişlerdir. Kimisi Allah Azze ve Celle'nin kızları, melekler için kızları demiş, kimisi Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu söylemiş, kimisi Allah Azze ve Celle'nin cimri olduğunu söylemiş ve daha başka ne yapmışlardı? Allah Azze ve Celle'ye yakışmayan isim ve sıfatlarla Allah Azze ve Celle'yi e, tanımaya çalışmışlardır. Ama bizler Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde geldiği kadarıyla Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilir ve Allah Azze ve Celle'yi onlarla tanımaya çalışırız. Ve her türlü noksanlıktan Allah Azze ve Celle'ye yakışmayan şeylerden o Azze ve Celle'yi tenzih ederiz. Yine kardeşlerim gizlilik ve açıklıkta insanlara Allah korkusundan iyi davranma, söz ve amelde Allah'a samimiyet emrettiği ve sakladıklarında veya takdir edip de gerçekleşen şeylerde ona karşı hüsnizam beslemesi, kötülüğü, savma ve iyiliği celbetmede Allah'a tevekkül, söz ve amel ve kalple alakalı ibadetleri çeşitlerinden isim ve sıfatların içerdiği doğru ve sıhhatli ibadet etmeyi gerektirir. Yine kardeşlerim, yüce sıfatlarından her bir sıfatıyla ve güzel isimlerinden her bir ismiyle kendini Allah yoluna adamak, her isim ve her sıfatın özel anlamı olduğunu bilinmesini gerektirir. Kulun üzerine düşen görev ise, Alaka ve bağlantı kurmaktır. Evet. Allah Azze ve Celle ve basirdir. Duyandır, her şeyi işitendir. Bir kul bu iki ismi ve sıfata iman eder. Bilir ki Yüce Allah <gülüyor> her zaman ve mekanda söz ve fiillerde gizlilik ve açıkta <gülüyor> Allah Hın onun için bir yönlendirme olur. Düşünün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki göz vardır ki Allah Azze ve Celle o iki gözü kıyamette ateşe cehenneme haram kılar diyor. Bir tanesi nedir? Allah Azze ve Celle'nin korkusundan hiç kimsenin olmadığı bir yerde Allah'ın korkusundan gözyaşı döken bir gözdürdür Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Neden? Çünkü sürekli kendisini işiten, kendisini duyan bir Rabbin olduğunu bilir ve ona göre davranır. Gizli de ve açıkta ne yapar? Allah azze ve celle'yi razı etmek için uğraşır. Çünkü bilir ki her an kendisini gözeten, her an murakabe altında olduğunu bilir. Ve yine Allah azze ve celle Rahmandır, Rahim'dir. Bir kul bu iki isme ve bu iki imana, sıfata iman eder, bilir ki Allah Yüce rahmet sahibidir. Ve o kullarına merhamet edendir. Çokça umut etme ve Allah Teala'nın kapındakini isteme, özlem ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeme kapısını açar kendisi de. Çünkü bir kul ne yaparsa yapsın, kendisine rahmet eden, kendisini bağışlayan bir Rabbin olduğunu bildiği müddetçe inşallah hiçbir sıkıntı yoktur kardeşlerim. Neden? Bir kul diyor günah işler. Sonra Rabbisine döner. Ya Rabbi ben günah işledim. Ben tövbe ediyorum beni bağışla der diyor. Allah der ki kulum kendisini bağışlayan bir Rabbisi. Rahman ve Rahim olan bir Rabbisi olduğunu bildi de tövbe etti. Ben de onun tövbesini kabul ettim bağışladım der diyor. Sonra aynı kul tekrar bir günah işler. Yine döner Rabbisine der ki ya Rabbi ben bir günah işledim benim günahımı bağışla der diyor. Allah der ki kulum kendisini bağışlayan bir Rabbi olduğunu bildi de tövbe istedi ben de onun tövbesini kabul ettim der ve bu ölünceye kadar devam eder. İşte bu ancak müminde gerçekleşen bir şeydir kardeşlerim. Bu da Allah Azze ve ile tanımayla alakalı bir meseledir. Ama sakın diyor şeytan da sizi Allah'ın rahmetiyle bağışlamasıyla kandırmasın diyor. O yüzden sürekli insan kendisini bağışlayan bir Rabbi olduğunu, Rahman ve Rahim gibi bir ismi olan Rabbin kulu olduğunu bildiği müstehçe nedir? İnşallah bir sıkıntı olmayacaktır. Ve yine Allah Azze ve Celle alimdir. Her şeyi bilendir. Bir kul bu isim ve sıfata iman eder ve bilir ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Ve ilim sıfatı onun zati sıfatlarından bir tanesidir. Bir şeyden Allah Azze ve Celle'nin bir şeyden haberdar olmaması mümkün değildir. Bir şeyi bilmemesi mümkün değildir. Bilakis cehalet bilmeme Allah Azze ve Celle'nin hakkında imkansız olan bir şeydir. Ve her şey açıdan Allah Azze ve Celle'ye nef edilmiştir. İmanın gerekliliğinden birisi odur ki bir Müslümanın Allah Teala'ya ihlasta ve bütün amellerde çalışması ondan hakkıyla sakınıp her işinde Allah Azze ve Celle'den korkması gerekir. Nerede olursanız olun, hangi toplumda, toplum içerisinde veya yalnızken, Allah'ın kendisini her, her an itibariyle gördüğünü, işittiğini ve her şeyini bildiğini insanın bilmesi nedir? Kendisine her ortamda, yalnızken ve topluluklar içerisindeyken ne yapar? Çeki düzen vermesine sebep olur. Evet, Allah Azze ve Celle... Bu isim ve sıfatları bilen ve onlar gereğince e, amel eden kullarından eylesin kardeşlerim. Hakikaten önemlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi tanımak isteyen öncelikle ne yapması gerekir? Onu tanımak için bu isim ve sıfatlarını çok iyi bilmesi ve ona göre hayatını dengeli tutması gerekir. Yine Allah'a imanla alakalı üçüncü kısım da Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetine imandır. Bu ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin hak ilah olduğuna ve onun yalnız ve yalnız ibadeti, ibadete layık olan ibadet edilmesi gereken tek varlık olduğuna iman etmek bunun içerisine girmektedir. O yüzden kim olursa olsun ibadeti hiç kimse ne yapmaz? Hak etmez. ibadeti hak eden yalnız ve yalnız Allah Subhanahu ve Teala'dır. Buyurur ki Allah, bu şüphesiz Allah'ın hak, ondan başka yalvardıkları şeyler ise batıl olması sebebiyledir. Allah çok yüce olan, çok büyük olan işte O'dur. İşte bu, bütün peygamberlerin kendisiyle gönderildiği, onunla kitapların indirildiği, onun için insanları ve cinleri yarattığı işte La İlahe illallahın yarattığı budur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka hak ilah yoktur. Bu itibarla bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım buyurur Allah Azze ve Celle. Ve yine ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler için yarattım buyuruyor. Şimdi uluhiyet imanla alakalı güzelliklerden bazıları sayalım kardeşlerim. İlahlık sıfatlarında tek olma, samimi ve hak olana ilahlığın ispatı ve belirlenmesi vardır. O ise hiçbir ortağı olmayan Allah-u Ve kendisinde ilahlık sıfatını kaybetmiş ve onu hak etmeyenden bunu nefret etmektir. O ise Allah'tan başka ibadet edilen her şeydir. Allah diyor ki oysa yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı her ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbisi olan Allah onların vasfettikleri şeylerden münezzehtir. De ki o Allah birdir. Allah samettir. Her şeyden müstahni, her şey ona muhtaçtır. Doğurmamıştır, doğmamıştır. Hiç kimse ve hiçbir şey ona denk değildir. De ki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 namazı dosdoğru kılmaktan ve zekası vermekten başka bir şeyle emrolunmamışlardır. Evet. Yine kardeşlerim allah Teala'nın hakkı ile yaratılanın hakkı arasını ayırt etme vardır bunda. Bu ise hayatın ancak kendisiyle ıslah olduğu adaletin, hakikatin ta, ta gerçeğidir kardeşlerim. O yüzden Allah Teala'nın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet edilmesi, kullukta onun birlenmesi ve ondan başkasına ibadet ve kulluk edilmemesidir. Bir kulun yapması gereken ise kendisini yaratan Rabbisi Allah Azze ve Celle'ye itaat eden bir kul, Allah'tan başka tapınıdan her şeyi inkar edip ondan uzak durması gerekir. Ey insanlar sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz, belki böylece korunmuş olursunuz buyurur Allah Azze ve Celle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Muaz radiyallahu anhuya diyor ki, Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını, kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye soruyor. Muaz der ki, Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü Selam buyuruyor ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmesi <gülüyor> ve hiçbir şey ona şirk koşmamasıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine şirk koşmayan kuluna azap etmemesidir. Evet, yine kulun istek ve niyette <gülüyor> yönelmesi ve tevhidi vardır. Kul hadd zatında o doğruyu arayandır. Çünkü o Allah'a karşı çok fakirdir. Ona zarar veren şeylerin define ve fayda veren şeyleri elde etmeye muhtaçtır. Sadece Allah-u Teala'yı razı etmek kulun tek hedefi ve tek arzusu olması gerekir. Çünkü o mülkün ve, mülkünde ve her şeyinde kudrat sahibi olmasında tektir. Menfaatli şeyleri elde etmede ve zararlı şeylerin definde o yardımcıdır. Sadece ve sadece yardım eden Allah Azze ve Celle'dir. Ki Allah'ı razı etme dışındaki her arzu ve her hedef muhakkak ki batıldır kardeşlerim. Allah diyor ki işte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk onundur. Ondan başka yalvardıklarınız bir çekirdek lifine bile sahip değillerdir. Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile cevap veremezler. Kıyamet günü sizin ortak koşmanızı da inkar ederler. Her şeyden haberdar olan Allah gibi hiç kimse sana haber veremez. Allah'ı bırakıp kendisine ne zararı ne ne ve ne de faydası dokunan şeylere yalvarır. İşte çok uzak sapıklık budur. Zararı faydasından daha yakın olana yalvarır. Ne kötü bir yardımcı ve ne kötü bir arkadaş. O yüzden İslam kulun talep ve niyette yerin ve göklerin sahibi bütün güç ve yetkinin elinde olduğu hak olan illah, ilaha olmasını gerekli kılar ve ona inandır. Yani ne yaparsanız yapın ve nerede olursanız olun kalbinizi yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye bağlayın. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle kim Allah'a şirk koşarsa sanki o Gökten düşmüş de kuş kapmış yahut rüzgar kendisini uzak bir yere sürüklemiş gibi olur. allah Teala mümin muvahhid birisiyle kafir müşrik bilimsinin misalini de şöyle veriyor. Allah üzerinde ihtilaflı ortakları bulunan bir adamla yalnız bir kişiye bağlı bir adamı misal olarak verir. Hiç bu iki adam bir olur mu? Hamd. Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu bilmez diyor. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin ruhiyetine imanda nesin ıslahı, doyması, bağlantısı, gıdası ve nimetinin tam olması lezzeti ve mutluluğu vardır. Bunun açıklaması şudur kardeşlerim. İnsanın gerçeği ruhu ve kalbidir. O ikisinin ıslahı ancak kendisinden başka ilah olmayan Allah'ı ilah edinmekle mümkündür. Kalp ve ruh dünyada ancak onun zikriyle huzura kavuşur. Ancak ona ibadet de lezzet alır. Allah'tan gayrisinde lezzet ve mutluluğa ulaşsa bile bu devam etmez. Bilakis kesintiye uğrar. Hoşlandığı ve tat aldığı şey belki de belli bir müddet sonra kendisine zarar vermeye, eza vermeye başlayabilir. Ancak... Allah Teala'ya olan iman hiçbir ve hiçbir ortak edinmesin edinmek sizin ona ibadet etmek işte bu insanın gıdası ve kalbin gıdası budur kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle ela bi zikrilla hitatime innul kulub muhakkak ki kalpler Allahı zikretmekle mutmain olur. Ve bugün mutluluğu başka yerde arayanlar. Ne yapamayacaklardır? Gerçek mutluluğu hiçbir zaman yakalayamayacaklardır. Sizler görünüşte çok, çok mutlu olduklarını, çok refah işinde yaşadıklarınızı zannettiğiniz o kafirlerin hakikaten sakın mutlu olduklarını zannetmeyin kardeşlerim. Bilakis çok beddat ve çok mutsuz bir hayat içerisindedirler. Çünkü kalpleri nedir? Her zaman dardır. Çünkü Allah'ı zikirden gafil olan, Allah'ı tanımayan, İslam'dan uzak olan bir kalbin mutluluğu, mutmain olması, huzura kavuşması kesinlikle düşünülemez kardeşlerim. Çünkü Allah öyle diyor. Kalp ancak Allah'ı tanımakla, ona ibadet etmekle ve sevgide ondan kalpte sevgi olarak ondan başkasına yer vermemekle gerçekleştir. Bunun dışında insan ne kadar huzur, mutluluk ararsa arasın, İstersen derler ve siddin senedi arasa bulamayacaktır kardeşlerim. Mutluluk, huzur Allah'ı anmada yalnız ve yalnız ona ibadet edip Allah'a gerektiği gibi kul olabilmektedir kardeşlerim. O yüzden alimin bir tanesi diyor ki kardeşlerim, İslam'ı artık kalbine yerleştirmiş, imanını kalbine yerleştirmiş, damarlarına kadar işlemiş bir alim. Düşmanlarım diyor bana ne zarar verebilir ki diyor. Eğer diyor beni zindana atsalar bu Allah'la baş başa kalmaktır, halbettir diyor Allah'la. Eğer diyor beni vatanımdan sürgün etseler Allah için seyahattir. Beni dinim için, yaşantım için öldürseler, inandığım şey için, İslam için, Allah için nedir? Şehadet. Şehadettir diyor. O yüzden düşmanlarım bana ne yapabilir? O yüzden Allah Azze ve Celle o alim gibi Allah kendisine rahmet etsin. O imanın lezzetini alan kullarından eylesin. O yüzden bu güzellikleri Allah Azze ve Celle bilip onun gibi o imanın lezzetini, tadını alıp ta böyle kalbi huzura eren kullarından eylesin bizlere kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı, hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım bize hem dünyada hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım amin. Subhaneke Allah'ım bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estaghfiruku etubilek ve ahir Elhamdülillah Rabbil âlemin